Merhaba ben Kerem Doğan Ben de Didem Gürzap Hızlı bir geç yaptık 94.9 Açık Radyo'dayız Kamusla güleşiyoruz ee, Bu dönem meslek erbaplarına bakıyoruz Devam, Devam ediyoruz Sayın Hocam <gülüyor> size giriş vereyim Sizinle çok <gülüyor> alakadar olduğu için Evet efendim e, bugünkü mesleğimiz öğretmen Aa <gülüyor> Evet e, hoca, e, muallim e, sözcüklerini de birlikte evet, e, anacağız sık onlara. sık. Biraz kökenlerine de bakacağız. Evet. Onun evveliyatında evet. e, dinleyicimiz Birsen Ulucan hanımefendiye teşekkürlerimizi iletelim. Eksik olmasınlar bu günkü programımızın dolayı, evet. destekçisi. Sosyal medya Hı. hesaplarımızı bir anımsatalım. Evet. Ee, en etkin kullandığımız Twitter'ımız var, programımızla aynı adda. Ee, oradan zaman zaman e, çeşitli görsellerimiz ve bazı bilgi kırıntılarını da paylaşıyoruz. Geçmiş program e, kayıtlarımıza da oradan ve Açık Radyo sayfasından ulaşabilirsiniz. Evet, programımızla aynı isimli. Evet. evet. Ee, Instagramımız da aynı şekilde, o da Kamuyla Güreş adı altında, ondan da genellikle programlarımızı anımsatıyoruz ve yine e, ismi Gmail aynı yani. Gmail adresimiz var. Bize bir şey yazmak, sormak, söylemek isterseniz. Evet. Sevgili dinleyiciler. Bayağı uzun süredir hani kelimelere sözlük anlamlarına varmadan önce biraz bizde hissettirdikleri, bizde, bizde uyandırdıkları çağrışımlar üzerine evet. konuşuyoruz. Öğretmen deyince <gülüyor> hayli çağrışım olacak. Ee, dolayısıyla sanki bu programı böylece bitireceğiz Öyle görünüyor ee, Sayın hocam neler geliyor aklına hadi bakalım <gülüyor> e, Efendim şimdi pek çok kavramda olduğu gibi Burada da çok zıt bazı sözcükler ve kavramlar bir araya geliyor hı hı. Ee, Şimdi hem öğretmen hem hoca hem muallim sözcüklerini aldık Çünkü bizim kültürümüzde aslında muallim eski Türkçesi. Ee, ama hem öğretmenim hem hocam deniyor e, öğretmene. Keza hmm. tabii üniversitede öğretim görevlisi var. bu ee, malum tabii artık kullanılmıyor. Evet. Hocam ve öğretmenim... Evet kullanmıyor malum artık sadece eski Türkçe so onları zaten dediğin gibi açacağız şeyde sözlüklerde e, ama muallim demişken şeyi anabilirim bir e, muallime evvel ve muallimi sani denilen iki isim var evet. muallime evvel e, Aristote Aristo, oluyor Hı -hı. evet muallimi sani de Farabi oluyor Hı -hı. E, bir ona analım Şimdi, muallimi muallimi sani, sani evet e, yani e, Aristote aynı yani evvel olan tabii, sonuncusu da var evet, onun abi onunla, onunla bitiyor mi, gibi evet, evet. Ee, öğretmen sözcüğünü öğrenci sözcüğü olmaksızın sanki e... Anamıyoruz Hep tabii. beraberinde tabi pek çok Okul eğitim gibi sözcükler de getiriyor ama Hani eski bir Milli Eğitim Bakanı'ndan bahsedilir İşte demiş ki ya bu işte öğretmenler öğrenciler Okullar olmasa ne güzel yapacağız işimizi gibi <gülüyor> Artık o bir şehir efsanesi mi bilmiyorum ama e, Ama öğrenci olmadan olmuyor yani e, Mantıklı bir yandan baktığın zaman evet. işi İşi kolaylaşacak <gülüyor> <gülüyor> Kesin e, işte böyle ee, yani bir yandan da tabii şey söz konusu tek bir öğretmen e, tipi yok. Evet tiplemeler diyebiliriz tipler var diyen daha doğrusu bazı öğretmen tipleri. Onlara örnekler verebiliriz işte bir böyle okullarda <gülüyor> klişe olmuş nota kıt hocalar, sıfırcı hocalar. Evet sıfırcı. Hatta babamın sınıfında da vardı galiba değil mi? Bir kül Neydi? yutmaz vardı. Kül yutmaz var evet. Kopya çektirmez. <gülüyor> ee, i̇şte disiplinli otoriter hoca kavramı geliyor akla hatta ben bugün... Twitter'a program hatırlatmamızı e, yaparken koyacağım resmini hı hı. E, öyle pek gülmeyen hı hı. Hani, akşam e, uyuyunca çocuklarını öpen baba gibi öğretmen tipleri de vardır. Evet. E, gülmeyen deyince aklıma şey de geldi asker hocalar vardı geçen programlarda bahsettik. Ha, tabii, bir dönem milli, milli güvenlik derslerinde evet. asker öğretmenler, ol, asker subaylar da alt öğretmenlerdi de subaylar e, girerlerdi hatta işte bir işte saygı duruşu gibi hani. Doğru. ses verilirdi i̇şte tabii, Dikkat, tabii. dikkat çekilirdi dikkat, evet, yani. ha, dikkat, dikkat çekilirdi Öylelikle girerdi ya çok öğretmen e, var aslında burada hani sırf tipi demeyelim Hı -hı. E, bu sınıfa giren tahtaya bir şey yazan ki artık o tahtalar da özel okullarda değişti akıllı Hı -hı. tahtalar teknolojinin kullanılması falan ama e, bu dersini anlatan işte edebiyat hocası matematik hocası fen hocası dışında yani bir tekvanda hocası da hoca Hı -hı. efendim pilates hocası da Hoca, e, keman hocası, evet. Kur'an çok... kursundaki de hoca. Evet, aynen. Bir ee, yoga de yoga hocası. Hatta. <gülüyor> Sen ne demiştin? Yoda mı aklıma geldi? Demiştim. Aa, Yoda geldi <gülüyor> tabii. Yoda da bir hoca master. <gülüyor> Yani Master, yes. <gülüyor> koç, antrenör, usta, bilge bu sözcükler de hoca ile birlikte kullanılan Tabii, bazen onu yerine anlamda. kullanılan şeyler aslında. Hatta e, tam da şimdi e, Twitter'dan bahsettiğim karikatürü içeren şeyi koydum. Hmm. Sevgili dinleyicilerimiz bakabilirler. Bir de e, bu yelpaze geniş bir yelpaze derken e, hani hangi dersin hocası olduğu dışında şimdi bir köy okulunda öğretmenlik yapan... Hocayla, hı hı. özel okulda öğretmenlik yapan hoca bambaşka bazı açılardan hı hı. E, beklenenler olsun, sınıftaki durum olsun, evet. e, çektiği zorluklar olsun. Yani e, anlatılır, halen de e, var ne hı yazık hı. ki. E, yani yokluktan, e, hoca yokluğundan ve yer yokluğundan aynı sınıfta birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf öğrencileri birlikte Tabii gibi bir şey e, veyahut da çocukların defter bulamadığı bir sistemden işte akıllı tahtaların işte barko vizyonların olduğu evet, e, işte ipadleri kullanıldı vesaire evet, sürekli powerpoint derslerin anlatıldığı sınıfa değişen ve de hani böyle büyük şehirlerde ciddi sorunlar var işte atıyorum kalabalık e, ilçelerdeki öğretmenlikle Değil mi hani atıyorum işte merkezlere doğru geldikçe okullardaki öğrenci sayısı düşüyor evet. vesaire. 60 kişilik sınıflar 80'ler evet. var. <gülüyor> var yani böyle örnekler de çok. Ya da o butik sınıflar Or, oluyor küçük okullarda. Hani e, 8 10 öğrencinin olduğu. Oradaki falan. de öğretmenin profili değişiyor belki Tabii işte ki. sabır anlamında profili değişebilir. Ee, i̇şte yeterlilik anlamında sorgulanabilir çünkü hani nasıl yetiştirecek. Hangi birle istenilen etkiyi verebilecek çok doğru. değerlendirecek. Ya bir evet. de işte şey hani hep söylenir Atatürk'ün öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır ifadesi. Hmm. Atatürk tabii ilk öğretmen olarak da anılıyor tabii. Evet. evet yani bu yeni nesil öğretmenlerin eseri ne kadar oluyor ne kadar olmuyor bu da bir tartışma başlığı değişen çağla birlikte özellikle şehirde ve çok daha modern eğitimin yapıldığı yerde. Ee, öğretmenin etkisi biraz azalabiliyor ee, ama gene de e, hayatımı değiştirdi denen öğretmenlerin anıldığı bunu birçok sanatçıdan, siyasetçiden e, tanınmış kişiden biliyoruz. E, i̇nsanların hayatına yön veren işte okuttuğu bir kitaptan, sınıftaki dersi işleyiş şeklinden e, zihinlere açan. Ya da kapatan Hı -hı. hocalar e, da var Bu kişisel anılar belki ama topluma da hani e, yansımış bir sürü e, efsanevi işte üniversite hocaları var Evet e, Bir dönem işte Almanya'dan Nazi soykırımından kaçarak Türkiye'ye yerleşen evet. ve Türkiye'de bazı Yahudi akademilerin hocalar. hani kurulmasına vesile olan öğretmenlerin hani adı sık sık e, Doğru. anılır bu önemlidir Sonra işte eski tip öğretmen diye bir öğretmen tipi var. Hani hı hı. E, ben dahil e, olsun nasıl bir şey eski? Yo <gülüyor> ben o kadar eskisini hatta <gülüyor> bana da bahsedilen bir öğretmen tipi yani. E, Muallim işte, evvel. De, <gülüyor> yani o muallim evvel mi bilmiyorum ama muallimi da, daim olması gibi bir durum da bazen söz konusu. Ee, ben sonuçta o, o zamanlar için iyi bir okul olan ama bir devlet okulunda okudum. Hı hı. Ee, böyle e, derste bize sözü verir ama kimin ne zaman konuşacağı da bellidir. Bir hocamız vardı. Yani ilk paragrafı ön sıradaki çocuk okur, ikinciyi onun arkasındaki, üçüncüyü... E herkes ne zaman sıra geleceğini bilir falan. Hmm. Törpülerdi tırnaklarını hoca. Biz okurken o paragrafları böyle oh. cızır cızır sesi ve uzaktan küçücük böyle toz gibi o tırnak parçalarının havaya uçuşunu. Allah Allah. E, evet yani <gülüyor> öyle hocamız da oldu. E, tırnak deyince aklıma tırnaklara vurma cetvelle cezalandırmalar da geldi aklıma. Bazı öğretmenlerimiz kulakları hatta. çınlasın diye, değil mi demin bilmiyorum. <gülüyor> Birleştirilip cezalandırıldık Sıra dayakları var hala günümüzde Devam ediyor var değil mi evet, evet. Var, var. Biraz internete baktım ee, Hatta bu ara çok sık Dönen bir Türkiye'de değil gerçi ama Bir Arap ülkesinde geç, çocukları böyle Haşin bir şekilde Dövüyor sıra dayana geçiyor bir hmm. Öğretmen bey Görmemişim. Var da evet öyle Hatta o böyle parmaklar bir araya getirilir Bir mum gibi durur falan ee, Yani gö gördüm <gülüyor> evet. Ama bu, bu anlamda velilerin tepkileri de eski oranla değişti çünkü evet. yani şimdi bir böyle eti senin kemiği benim Hah. mantığından evet. biraz dönüştü o hikaye Çok doğru ee, Eti de benim kemiği de benim <gülüyor> ne dönüştü gibi geldi yani bana Yani okulları öğretmenleri mahkemeye verenler değişen bir sistem var aslında tabii ki e, dayakla asla anılmaması gereken bir meslek Elbette ee, ama birçok bir açıdan ki... bakmaya çalıştığımız için Evet. evet bir de şey hani doktorun geldiği durum gibi bahsetmiştik ilk programlarımızda artık öğretmenden hak arayışta da terbiye sınırlarının aşıldığı veya aslında çocuğa verilmemesi gereken notun istendiği işte parasını veriyorum denen bir yaklaşımda. Artık not veriliyor canım not. <gülüyor> diyormuşum. <gülüyor> Eskiden bizim dönemimizde takdir teşekkür almak sorunuydu. Şimdi bakıyorum herkes takdir ta teşekkür oluyor. Bir, evet, bir enteresan durum. var. Bazı okullarda <gülüyor> evet değil mi? Oradan da kıt not diye bir kelime <gülüyor> <gülüyor> Hatta tamlamaya varabiliriz. Şimdi evet. bir şarkı arası verelim sonra verelim devam mi? edelim. Aa, evet çok sevdiğim Abba'dan geliyor. Ben the teacher. when I Kissed the teacher. And I survive. dan dinledik. Öğretmen sözcüğü. Bir de böyle öğretmenine aşık olma hikayesi vardır. Şarkı da zaten onunla hmm, ilgili. Öyle mi? Nasıl öyle mi? <gülüyor> Hayır ben şarkı onunla ilgili. Onu <gülüyor> evet. Bilmiyordum. Şarkıyı sen seçtin. Evet. Bakmadım içeriğine. Öyle bir şey vardır var, yani. Var var kesin var canım. Benim var mesela. Kız çocuklarında. <gülüyor> o oluyor yani öyle evet. hani. Efendim, e, şimdi bir yelpazeden bahsetmiştik. Çok geniş bir öğretmen yelpazesi var diye. E, oradan devam edebiliriz aslında. Tabii. Yani dedik ki hani bir köy öğretmeninde okul olmakla ya da işte kenar mahallede, işte, özel okuluna kadar farklı. Bir de tabii mesela Finlandiya'da bir okulda bir Öğretmen olmak var. Hı -hı. E, artık o e, öğretenden ziyade e, gözeten ve e, aslında öğrencinin öğrenmesinde etkin olan çok daha Hı -hı. modern bir öğretmen tipi bambaşka bir şey. Eski Yunan'a gidebiliriz. Hı -hı. Yani e, hatta öğretmenliği de dolayısıyla e, Ölen Sokrat diyeyim. Hmm. ve onun gibi eski düşünürler tarihçiler böyle öğretmenler var. Hepsi öğretmen aslında hmm. aslında e, hani Finlandiya örneğini ver, verince işte paralel okullar dediğimiz alternatif okullar e, işte çok belki hani bir, birkaç yüzyıldır tartışılıyor. Bununla dair de bir sürü örnek var. Onları da Twitter'da paylaşırız. Oralarda da tabii eğitim vermek, öğretim hayatına dahil olmak başka bir tecrübe belki de çünkü bu klasik, klişeleşmiş, kalıplaşmış talim işte terbiyeden tut da işte sistemin dayattırdığı eğitim sistemin dışında Çıkamayan. çıkan daha doğrusu paralel okullar. Evet. Biz Orada çıkamayan... öğretmenlik yapmak ayrı bir keyif ol, ol, olmaz, olmuştur muhtemelen. Evet yani bir de arayışlar hala da devam ediyor. Tabii. Ama e, hani ben bizde bizde diyorum. Tabii ki bizde de çok iyi okullar ve e, bir şeyleri değiştirmeye çalışan öğretmenler e, hatta Milli Eğitim Bakanlığı'nın içinde bile Hı -hı. mutlaka münferit e, şahıslar var ama e, daha bir fırın ekmek yememiz gerek ya. Geçen programımızdaki fırıncı pastacıyı ana Hı hı. Yani tabii bizdeki sözcükler sen de böylece söylemeye başlamış oldun. Talim, terbiye dedin. Hı hı. Yani talim ve terbiye sözcükleri de böyle itici Biliyor sözcükler. E, ama eğitim de bir yandan onlarla yan yana duruyor. Hı hı. İşte Milli Eğitim Bakanlığı söz konusu. Atamalar. Hı hı. Atamalarla Atalama, ilgili. Atamayan öğretmenlerle ilgili bir sürü tarih hikaye var. İta, i̇ntihar eden öğretmenlerden evet. tutma. İşte bir dönem eğitim enstitüleri. Evet. Evet. Köy enstitüleri vardı. Eben, yani, eğitim fakülteleri. Evet. Böyle i̇şte Serap Han işte öğretmen Türkiye'deki örgütlü öğretmen örgütlülüğü ilgili ...yapılar var. Onunla ilgili de bahsedeceğiz. Evet. Işte. Haklarıyla ilgili olarak... ...mücadele eden öğretmenlerin de... ...bir tarihine bir, kısaca bir bakacağız. Evet. Sürülme söz konusu. E tabii çok örnek vardır. Öyle. E, bir de... ...sözcüklerimizden biri hocaydı. Hace'den geliyor Hı -hı. hatta. E, yani... E, ...böyle hoca camide diyen... E, ...hocalar ha. vardır. Öyle bir yaklaşım evet, evet. vardır. Bir dönem bir... ...dizide vardı sanki Perran Kutman diyordu... ...hoca camide, hoca camide diye... Ha, ...hatırlamıyorum ama doğru Perran Kutman'ın... ...öğretmen olduğu Hı -hı. diziyi hatırladım... E, ...tabii... E, ...filmlerden, sanattan bahsedeceğiz... ...birkaç program devam edecek bu öğretmen ama... E, ...işte Mahmut hocayı... ...falan da anmadan, babam sınıfına... ...anmadan olmuyor... Hı -hı. Ee, Batı Ekrem var, Kül Yutmaz evet, var Evet, Batı Ekrem var, Kül Yutmaz Adil var Adil Hoca var Evet. Akil Hoca pardon Akil Hoca hangisiydi? Akil ya? Hoca felsefeciydi, gözleri görmüyordu Kalın kalın, Sürekli pertavsız dal, gibi gözüküyor Dal dalga geçiyorlardı, anda. evet evet Hı, Tamam Efendim e, Ben demokrasi sözcüğünü de Öğretmenle birlikte düşündüm Yani e, sınıfta Ne kadar demokrasi olur demokrat davranan öğretmen bütünüyle otorite figürünü de geçip artık zorbalaşmaya başlayan öğretmen e, yani düzen koyucu ya da düzen kırıcı olarak öğretmen Hı -hı. E, özellikle e, bir takım filmler hep anacağız orada böyle sıra dışı öğretmenlerin e, okul idaresi tarafından da e, asi çocuk muamelesi Hı -hı. görmesi söz konusu zorlaştırması söz konusu değil mi? evet e... Ama daha çok akılda kalanlar galiba Sıra olanlar Tabi tabi o hayatımıza damga vuranlar Zaten bu öğretmenliğin Ben birkaç arkadaşımla da konuştum Onlardan da güzeltiyorlar geldi Hatta hep önce bana şey dediler Ya işte biz senin bilmediğin ne söyleyeceğiz ki falan işte. Öyle olmuyor ki yani hmm. her insan Başka yanıyla yaşıyor hmm. e, mesleğini, başka sözcükler, duygular öne çıkıyor. Yani öğretmenlik bir yandan oyunculuk gibi de bir şey. E, sahnede gibisin. Sürekli karşında bir izleyici grubu var. Hmm. E, senin dediğin gibi bazı okullarda o izleyici sayısı bazen 60-70 olabiliyor. İşte 10 hmm. da olsa. Ve gerçekten de e, oynuyorsun bazen. Hmm. E, yani kızmadığın halde kızmış gibi görünmen gerektiği durumlar oluyor. Ee, gülmemen, çok gülmek geldiği halde gerektiği durumlar oluyor. Askeri bir ee, performans göstermen gerekiyor ama duygusal hali alemde mevcut hem bir saat var vesaire. Evet. Onu bir de deneyim öğretiyor. İşte bir var. Vermek zorunda olduğun dersler ha, mecburiyetler. var. Mecburiyetler. var. Bir de tavırlar da yani bazen de dediğim gibi çok kızdığın halde daha sakin görünmen. Aslında ters bir şey söylemek gerektiği halde onun işe yaramayacağını fark edip daha olumlu bir modda. Gerçekten oyunculuk gibi evet, bir şey. Evet. Altı çizilisi vardığımız kelimelerden biri oyunculuk olabilir. Yani. Olabilir. Yani, evet. Olabilir e, sevgili arkadaşım gene hoca olan Sibel Köksal egosantrik sözcüğünü söyledi hatta. Hı hı. Evet biraz egosantrik bir. E, Siz öyle misiniz efendim? E, bazen <gülüyor> Yapısı evet. gereği yani şimdi baktığın zaman değil mi yani bir böyle bir, bir sınıf var 25-30 kişi atıyorum yani sayı olarak e, ve tek bir hoca hükmediyor. E, psikolojik Yıldırıyor. olarak psikolojik olarak üstün bulunduruyor. üstün yani dinletmek zorunda. saygı duyuluyor. E, vesaire vesaire bu anlamda e egosantrik e olmamalı. E yani de hani şey olabilir bu meslek hastalığı gibi. <gülüyor> evet evet yani e, tabii gene karakter çok önemli. Hatta ben e, işte sonra sırası gelince gene Bernard Shaw'dan falan örnekler vereceğiz ama e, ne kadar e, ilgi çekici teatral ya da sanatsal yanı ağır basan öğretmense o kadar iyi öğretmen olduğuna dair söylemler çok fazla. Hı -hı. Hani bilgiden ziyade neredeyse özellikle daha küçük sınıfta tabii. Üniversitede belki hoş gene e, öğrenciyi etkileme açısından etkin bir şey ama bazen bayı bayı bayı bayı dersini anlatan ama hani müthiş bir profesör işte sular seller gibi konusunu biliyor. O yaştaki çocuk onu dinleyip içinden alır. ama daha küçük sınıfta gerçekten bir... Evet işte akılda kalıcılık hikayesini düşünüyorum da bir yandan işte o anılarımızda yer etmesinin nedeni nedir diye düşündüğü zaman işte bu oyunculuk ...işte hidayet gücü... Ha, evet. e, ...geliyor tabii aklımıza... ...ya da çok hani enteresan bir belki tipolojisi vardır da... ...hani o anlamda aklımızda kalmıştır... ...ya da, yani e, evet. ya da sana işte ne bileyim... ...kişisel bir... ...benim bir tane öğretmenim vardı... ...beni çok kötü dövmüştü onu hatırlamıştım... Ha, <gülüyor> ...oyunculuğundan değil... Ya. ...psikopatlığından kaynaklanıyordu... Evet. <gülüyor> Çok olumlu ve çok olumsuz şeyler evet. yani yaşanan evet. ilişkiler. Senin söylediğin şeyi de düşündüm aslında. Şöyle yani anılar ve çocukluk direkt öğretmenle anılan şeyler oluyor. Belli bir yaşı geçtiğinde seni o eski günlere götürüyor. Bazı ifadeler var işte hocaların hocası. Evet ordinalist profesör Falanca Fala hmm. artık ordinalist yok herhalde ama. işte eskiden öğretmenin yerine geçen bu okulların bu kadar yaygın olmadığı dönemdeki... Özel hocalar, özellikle Durbu, hmm, daha iyi. Mürebbiyeler. Mürebbiyeler. Işte... Alman mürebbiye, Rus mürebbiye. <gülüyor> evet. Romanlarda da çoktur. <gülüyor> evet. Başka kültürlerde de keza çocuğunu okula yollamıyor. Hatta aristokrat böyle çok soylu bir ailenin çocuğu Hı -hı. ama işte piyano öğretmeninden onu öğreniyor. Falanca tarihçi geliyor ondan. Tarihi öğreniyor. Demiş... Bir dönem mecbur. Yani zorunluluk tabii. Yani toplu eğitim olmadığı için ee, işte zorunlu eğitim olmadığı için hani böyle birlerin bir gelmesi hadi bazı normalde bazıları da evet, evet şey Ama yani. de devam ediyor yani benzer bir şekilde olmasa da Ha bir ders notunu yükseltmek, tabii, e, tabii. sınavı kazanmak için gelen bir de özel öğretmenler var. Hı. Doğru söylüyorsun. Onların içerisinde önemsenenler de var. Mesela işte atıyorum matematik, fizikçi daha böyle önemsenir de. Ama özel ders aldıran ne yapacaksın? Oku kitabını Deniyor, geç. Doğru. Denir. Ama ondan da ders aldıran var. Vardır, vardır, var. Var, vardır, Bir de bazı öyle tanınmış hocalar var. Falancıya gidiyor benim çocuğumu. Mutlaka <gülüyor> sokuyormuş sınava Bir de önemsenen gibi. hocalar var. Dersine göre o da ilginçtir tabii yani değil mi? Böyle biraz daha ha, evet. yani, toplum tarafından daha hani böyle. Far evet, far. evet. Yani ne yazık ki sanat ve spor hocaları bu konuda... Beden hocası ama işte beden. Evet, beden hocaları da bedense, beden eğitimi hocası o. Beden hocası <gülüyor> ne falan şeklinde. Misyoner hocalar var. Hmm. Afrika'ya, Hindistan'a giden, dinle birlikte kendi kültürlerini de aynı zamanda öğreten. Ezber sözcüğü geliyor aklıma. Aman aman. Sadece ezber bekleyen ve ezberden hoşnut olan hocalar. E bazen zor, zorunlu kılıyorlardı işte atıyorum hala devam ediyorum. Bilmiyorum mesela İstiklal Marşı'nı on kıta ezberlemek e, durumunda kalıyorduk. Bayağı da zordur. Yani. Deli de Olayı ezberledim hatırlıyorum. Yani ben neyse ki öyle okullarda öğretmenlik yapmadım ama şimdi bazı derslerde bazı tarihler, bazı şeylerin adlarını artık öğrenmekle ezber arası bir karmaşa söz konusu ama o zaman hala bu karmaşaya on karmaşaya son vermek için bu programı, programı, programı. devam edecek nasıl olsa. Evet aynen. Peki efendim. Haftaya görüşmek dileğiyle diyelim. Evet, özlediğimiz eğitimin geleceği günlerin bir an Evet, umuduyla. Hoşçakalın, Hoşça iyi haftalar.